İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzal, günaydın. Günaydın herkese, merhaba. Günaydın. Haftanın evet, karikatürleri işte. nedir? Bu hafta biraz farklıyız. Hmm. E, şöyle anlatayım. E, hayat mı sanatı yoksa sanat mı hayatı taklit ediyor e, tartışması bir yana. Sanatın sanatı taklit etmekten öte sanatın belki de kendi kendisinden beslendiğini ve alanını bir, bu şekilde genişletebildiğini e, bazı güncel ve siyasi karikatürlerden örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde e, Ömer Madra sayesinde tanımış olduğum bir karikatürcüyü dinleyicilerimizle de paylaşmak, onlara da tanıtmak istiyorum, izin verirseniz. Şimdi öğrenmenin yaşı yoktur. E, demişler ya, ben de hakikaten e, Ömer Hocam sayende tanıdım. Mr. Fish. E, Mr. Fish müstehal imzasıyla. E, e, Amerika'nın çeşitli dergilerinde işleri yayınlanıyormuş zaten. Asıl adı Wayne Booth e, bu karikatürcünün, bu sanatçının daha doğrusu. Fakat e, anladığım kadarıyla e, daha çok sadece Amerika'da veya e, Amerikan iç siyasetine odaklı karikatürler e, çizdiğinden pek e, Amerika dışında pek e, bilinmiyor. Ben de tanımıyordum benim aydım tabii. Estağfurullah. E, Şimdi e, ben de hemen araştırdım ve Mr. Fish imzasıyla 20 yıla aşkın bir süredir bu Amerikan basınında adından e, çok da söz ettiren, hatta belgesel e, filmi var, kendi yaptığı, bir, bir saati aş, e, aşan e, bir e, filmi var, e, kendi yönettiği. E, çok enteresan bir sanatçı. Dwayne Booth her ne kadar kendisini siyasi karikatürcü olarak tanımlıyorsa da, bana göre e, açıkça o tipik bir underground sanatçısı yani e, yeraltı sanatçısı o özellikle 60'larda 70'lerdeki e, underground dergileri vardı Amerika'da Onlara çizen e, sanatçılara benzettim ben. Şu farkla ki e, işleri aslında yer altında değil hep yer üstünde olmuş Harpers Magazine'de ne bileyim The Los Angeles Times, The Village Voice, Vanity Fair hatta gibi dergilerde de yer almış. Dwayne Wood'un belirli bir grafik üslubu da yok. An geliyor kolaj yapıyor. Bir an geliyor bakıyorsunuz birkaç çizgiyle meramını anlatabiliyor çok basit bir karikatürle. Bazen de sadece birkaç küçük dokunuşla bildiğimiz bilindik bir sanat eserine bir fotoğraf ya da bir karikatürü yepyeni farklı bir anda anlam, farklı bir boyut kazandırabiliyor. Şimdi... Anlatacağımız karikatürleri, e, senin de yardımınla, SheerPost.com adlı web sitesinden aldım. E, bunlar taze karikatürler. E, Mr. Fish'in karikatürleri de e, düzenli olarak bu sitede yayınlanıyor zaten. Ö önce Truth League'de çıkıyordu. Evet. E, fakat Truth League'de bir problem oldu. Daha doğrusu e, yani anlatması uzun sürer ama Truth League şu anda yayın yapmıyor on üzerine de Robert Shirin yeni kurdu. The Post'ta Sheer Amerikan Post, evet. gazetecilerinden. Senin de dediğin gibi aslında Mısırfish biraz da Banksy'de e, hatırlatmıyor değil. Yıllardır evet. takip etmeye çalışıyorum. Sana niye bu kadar geç haber verdiğimi bilmiyorum. Yani şu farkla <gülüyor> Banksy'nin e, tipik bir yani baktığın zaman bu Banksy diyorsun. Banksy evet. Ee, halbuki Mr. Fish'in e, karikatürleri o kadar e, çeşitli ki yani adam her tekniği kullanıyor. Ee, i̇lk dönem karikatürleri biraz daha e, evet bu Mr. Fish diyebileceğim tarzda karikatürler. Fakat ondan sonra aşmış yani her şeyi kullanmış her şeyden de yararlanıyor sürekli. Evet. Yani ben burada e, senin de çok beğendiğin o e, good cup, bad cup rutin karikatürünü ilk olarak anlatmak istiyorum. Evet. Yani iyi polis, kötü polis rutini. Bu karikatürde Mr. Fish, 60'ların Amerika'sında çok yaygın olan o pop art tekniğini kullanmış mesela. Tıpkı o da Andy Warhol yaptığı gibi pop art tekniğiyle bir afiş yapmış. Afişte birbirine benzeyen iki tane Amerikalı polis var. Yani, yani sanki beyaz. Evet yakışıklı beyaz ee, ve aynı polisten sanki çoğaltılmış iki tane üretmiş. İkisi de sevimli. Gülümseyerek de bize doğru bakıyorlar değil mi? Evet. Ee, sol Soldaki iyi polis, sağdaki doğal olarak kötü olması gereken. Ee, ama dedim ya yani ikisi de birbirinin tamamen kopyası ve ikisi de sevimli. Çok güzel böyle e, gülümsüyorlar. Ee, şimdi karikatürün altındaki yazıya gelince biri diğerine diyor ki, hadi gel iyi polis kötü polis rutinini yapalım. Sen onları siyah oldukları için enseleyen kötü polis ol, ben de onları suratlarının ortasından bulayım. Buran <gülüyor> polisi oluyum. Evet. Evet, buranı. <gülüyor> Çok çarpıcı bir karikatür gerçekten ve duruma son derece uygun. Zaten Mr. Fish'in gündelik olayları da evrensel bir açıdan tespit edip anında çivilemesi de çok çarpıcı yani. İkinci örnek de çok çarpıcı. Burada Mr. Fish hemen herkes için bilinen o kült bir fotoğraf vardır. Ki siz de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü açık radyoda gördüm ben onu. Evet, açık radyoda ee, 1996 e, takviminde biz bir takvim yapmıştık. O takvimin evet. şeylerinden biriydi, bir ayın e, şeyiydi. Bizim tuvaletin orada asılı. Evet, tamam. Beyazların ve siyahların aynı yerden su içemeyeceğini gösteren e, bir fotoğraf bu. Ve 1950 yıl 50 yılında evet, Kuzey Karolina'da fotoğrafçı Elliot Orbit tarafından çekilmiş. Ee, Acı orijinal fotoğrafı anlatayım istersen. Ee, bu siyah beyaz bir fotoğraf ve yan yana duran fakat şimdiki deyişle ikisinin arasında sosyal mesafe korunarak böyle yerleştirilmiş iki tane sebil var. Ee, i̇kisi de birbirlerine bir boru ile bağlı. Ee, soldaki çeşme daha büyük ve modern döneme göre tabii 1950 yılını düşünmemiz lazım. Modern bir e, sebil herhalde bir düğmeye basınca su yukarı doğru ortadan fışkırıyor ve ağzını böyle fışkıran yere yaklaştırıp suyu içiyorsun. Bunun biraz ötesinde ve bu büyük sebil'e yine bir boru ile bağlı daha küçük bir sebil var. Daha küçük bir çeşme. Hani yol üzerinde konaklama yerlerinde bulunan lavabolar vardır ya böyle tuvaletin evet, evet, falan. Aynen. aynen ona benziyor. Su kaynağı ise ona gelen su kaynağı ise Bağlı olduğu diğer büyük sebilin gider borusu. <gülüyor> yani bu su içenler aslında diğer büyük sebilden içenlerin içtikleri suyun artanını içiyorlar sanki. Yani öyle değilse bile bu bu fotoğrafı bakınca ben de açıkçası böyle bir su uyan, uyanıyor. Peki kimler hangi sebili kullanıyor? O da bu çeşmelerin üzerindeki tabelalarda yazılı. Büyük sebilin üzerinde White. Yani beyazlar yazılı. Küçük sebilin üzerinde ise tahmin edebileceğiniz gibi colored yani renkliler, renkliler. Evet, tabelası aslında. Fotoğraf böyle. Ee, zaten fotoğrafta da e, colored e, yani renkliler tabelasının altındaki sebilden su içmekte olan siyasi, siyahi bir erkek görüyoruz. Mutlu mu, mutsuz mu anlaşılmıyor yüzünden pek ama e, suyu içiyor. Şimdi karikatüre dönecek olursak Mr. Fish'in karikatüründe küçük bir dokunuşla bu fotoğraf güncellenmiş. Fotoğrafın birebir kopyasını yeniden çizmiş, çizmiş daha doğrusu. Şu farkta ki White yazısını aynen bırakmış Mr. Fish. Fakat o renkliler yazısının yerine House yani ev yazısını kondurmuş. Böylece şey. beyaz ev olmuş. Beyaz ev, White House, beyaz ev okunuyor. Ee, karikatürün üzerine de e, kendi yazısıyla şu sözleri e, eklemiş. E, Türkçe'ye şöyle çevirebiliyorum: "Ürcülü sonlandırmak için onun kaynağını sökmek gerekir. değil mi? Yani evet, evet. yanlış değilse beslenme Beslenmek, yani evet. ben şey, istasyon el, suyun is, merkezini is, evet sökmek evet. lazım. Yani besin kaynağı bir, bir şekilde. Ürcülü sonlandırmak için onun e, besin kaynağını sökmek gerekir demiş. Evet. Şimdi oradan Türkiye yap diyeceğim, Mister yaptığına benzer bir üretimi e, sevgili dostumuz, e, programcımız kıymetliyiz. Aykut Gökçal bir süredir gerçekleştiriyor. E, Aykut bir süreden beri e, Tanın e, Tan Oradın T24'te yayınlanan karikatürlerini ve Tanın bilgisi dahilinde tabii hemen ertesi gün küçük dokunuşlarla farklı bir e, karikatüre dönüştürüp. Kendi Facebook sayfasında takipçileriyle paylaşıyor hmm. Hatta bu sabah kimi birazdanım da ona da değineceğim şimdi önce Aykut'un Aykut, Aykut köksal'ın bu güncellemelerinden en başarılı bulduklarımdan bir örneği anlatmak istiyorum bir sanyon dönümü açayım Evet Aykut köksal Tanoral'ın artık klasikleşmiş olan bir karikatürünü ele almış. Fakat e, tam geçenlerde bunu da yayınlamıştı zaten e, T24'te. E, klasikleşmiş diyorum zira Tanora'nın bu e, İngilizce e, karikatürü defalarca çok çeşitli mecralarda yayınlandı. Kitaplara kapak bile oldu. E, zaten tam da geçenlerde bu karikatürü yayınladığımda e, çizimin altına şöyle bir not düşmüştü bu çizimi yıllardan beri defalarca yayınlamış olmaktan utanıyorum diye yazmıştı karikatürün altında. T24'te evet. evet -24'te. Şimdi karikatürü anlatalım. Karikatürde iki adam var. Biri ufak tefek çelimsiz. Diğeri ise iri yarı, heybetli. Ufak tefek olan küçük adam yerde boylu boyunca yatıyor. Diğeri ise ayaklarıyla onun üstüne basıp üzerine çıkmış. Ayakta e, muzaffer bir edayla Altından altında yatan e, zavallıya böyle e, küçümseyerek de bakıyor onu da iki çizgide çok güzel anlatmış, çok güzel ifade etmiş gerçekten. E, altta kalanında canı çıkıyor haliyle. Şimdi karikatürün can alıcı noktası şu: üstteki kişinin adı Human yani insan, Alttakinin adı ise İngilizce Right yani hak. Evet, hak. Hakkı. Hak. <gülüyor> i̇nsan, hakkı, evet. i̇nsan hakkı, evet, hakkı, alttaki hakkı, evet Tan <gülüyor> Tanural'ın bu e, klasik karikatürüyle verdiği mesaj ise çok net. İnsan hakları, yani insan hakkı, bizzat insanın ayakları altında eziliyor. Şimdi gelelim Aykut Köksal'ın küçük bir dokunuşla bu karikatürden nasıl yeni bir karikatürün e, bu? Tan'ın belki de zamansız karikatüründen nasıl yeni bir karikatür, güncel bir karikatür ürettiğine. Karikatürdeki çizime hiç müdahale etmedi Aykut. Genelde de etmiyor zaten. Karikatür İngilizce olduğundan sadece isimlerle oynayarak İngilizce bir kelime oyunu yapmış. Böylece bu iki karakterin isimleri değişmiş. Birisi birisinin adını değiştirmiş diğerinin ise yerini. Üstteki Human olmuş right. Alttaki evet. human gitmiş, yani human tamamen gitmiş, yerine de left gelmiş. Yani çok basit Alt'taki bir dokunuş. Alttaki right ne? gitmiş, left gelmiş. Evet, altaki right gitmiş pardon, left olmuş, right yukarı çıkmış, ee, evet. üstte çıkmış. Ee, biraz karışık oldu ama evet, <gülüyor> anlatmasında sağ... o kadar kolay değil yani Ay Ay Aykut bize sandan kalkarak e, sağımıza sarmışak, solumuza da soğan <gülüyor> asmamızı söylemiş. Aynen öyle. <gülüyor> Tipik Aykut evet. E, altta kalan solun canı çıkmaktayken üstteki sağ hep garip gelen garip gelmekte kalıbı. Ezen taraf olmuş ki çok güncel bence yani son evet. derece güncel. Aykut'a, ee, Aykut Göksal'a Aykut ve Tanoral'a da e, sanırım bizi dinliyorlardır. Buradan, Buradan günaydın e, diyelim. Günaydın diyelim. E, bugünkü karikatürü de Tanoral'ın müthiş. Göç karikatürü. E, tavsiye ederim. Yani e, zamansız bir karikatür yine. E, Aykut'ta yaptığı küçük dokunuşla onu zamana döndürdü. <gülüyor> Neyse. E, bu haftanın son örneği Brezilya'da. E, geçtiğimiz hafta Brezilya'da Dört tane editoryal karikatürcü 2019 yılında yani bir yıl önce çizdikleri bazı karikatürler yüzünden durup dururken soruşturmaya uğradılar. Ee, bunun dışında yine bir e, editoryal karikatürcü, e, çok önemli bir karikatürcü Brezilya'da Renato Aroeira, A Aroeira e, adındaki bu sanatçı Twitter'da paylaşılan bir e, Bolsonaro karikatürü nedeniyle Brezilya Adalet Bakanı Andre Luiz Mendonça tarafından hakkında soruşturma başlatılmakla tehdit edildi. Resmen tehdit edildi. Şimdi Fransa'da merkezi bulunan Cartooning for Peace kuruluşu da bu durumu kınadı. Ve dünyadaki hem üye hem üye olmayan tüm editoryal karikatürcüleri Renato'ya, Renato, Renato Arueira'ya Destek çağrısında e, bulundu ve Aroera'nın çizimini, aynı çizimi yüzlerce karikatürcünün yeniden yorumlamasını, yani bütün karikatürcülerin daha doğrusu yeniden yorumlayarak e, veya ufak dokunuşlarda bulunarak, aynı yukarıda demin anlattığım gibi e, ve adına da Somos Todos Aroera baş altında ki bunun e, Türkçe'ye çevirirse hepimiz Aroera'yız. Evet. E, anlamına geliyor. Bunu da Instagram'da, e, sosyal medyalarda paylaştılar. Şimdi e, or orijinal çizimi yani Renato Aroeira'nın e, çiziminin başlığını Portekizci'den e, Türkçe'ye çevirdiğimde süre gelen suç şeklinde bir e, anlam çıkıyor. E, karikatürde e, Başkan Cahil Bolsonaro'nun e, bir videoda yandaşlarını e, hastanelere girerek hatta hastaneleri işgal ederek e, Covid-19 hastaları için ayrılmış yatakları e, çekmelerini e, istemesi eleştiriliyordu. Biliyorsunuz bu e, geçtiğimiz haftalarda e, e, Bolsonaro'nun yaptığı bir çağrıydı. E, şimdi karikatürde de Bolsonaro duvardaki o artı şeklindeki e, kırmızı hastane amblemine Elindeki siyah boya kovası ve bir fırçayla dört tane çizgi daha ekliyor ve onu bir gamalı haça dönüştürüyor. Evet swastika oluyor. Evet swastika olarak kırmızı artı işareti birdenbire o Bolsonaro'un fırçasından svastikaya dönüşüyor. Ve bu Bolsonaro bu eylemi gerçekleştirdikten sonra da başka nereleri işgal edelim diyerek yoluna devam ediyor. <gülüyor> ee, karikatür bundan ibaret İşte bu karikatürü yüzlerce hatta neredeyse bine mi yaklaşıyor bilemiyorum kendilerine göre yeniden yorumladılar ve e, et somos todos arueira başlığıyla e, yayınladılar bunların arasından ben Nicaragualı daha önce de karikatürlerini anlattığımız e, bir karikatür sanatçısı ki onun da başı sık sık derde giriyor Pedro Ex Molina onun yapmış olduğu uygulamayı seçtim Pedro Molina Aruero'nun karikatürünü aynen almış bir duvara biraz eğik bir şekilde büyük bir afiş olarak yapıştırmış. Yine o Bolsonaro'yu da ee, aynı şekilde elinde siyah boya kutusu ve fırçasıyla, fakat kendi tarzıyla çizmiş tabii. Ee, duvardaki afişi o fırçayla karaladıktan sonra hızla uzaklaşırken, <gülüyor> olay yerinden uzaklaşırken çizmiş. İşte bu kadar. Ee, evet. Kovada da sansür yazıyor. Evet, kovadan böyle siyah, siyah boyalar fışkırıyor, dökülüyor fışkırıyor. ve evet. üzerinde altında da yüz üstünde de şey yazıyor sansür. Sanç çok güzel bir karikatürası. Evet evet çok. Yani bir sanatçının yani. E, sanat üretiminin başka sanatçılar tarafından yeniden e, yorumlanması ve yaratılması e, çok ilginç farklı birbirinden çok farklı örneklerdi bunlar. E, bu haftayı bunlara ayırdım. Evet, hayat hiç. sanatı taklit ediyor yani. Evet, seçmek çok zor burada. Hakikaten zorda bıraktım bizi güzel. Yani en azından kendim kaymakondum. Ben, kendi ben de konuşuyor. çok zorlandığım için bu, de, bu defa seçime hiç katılmayacağım. Bir oh, şey diyemeyeceğim. Herkes oh, oh, oh. edemez. <gülüyor> Dükkan size kuyru. <gülüyor> Vallahi kişisel deneyimlerim açısından hayat sanatı taklit ediyor ya da diyeceğim iyi polis kötü polis iyi bildiğim bir şey. Epey gerilerde kalmış olmakla beraber. <gülüyor> ben evet. şahsen onu tercih etmekteyim. Ama bir yandan da Açık Radyo'nun daha ikinci yılında e, takvime e, çıkardığımız takvimin bir ayına bunu e, koyduğumuz bu beyaz e, lavaboda beyazlara ayrılmış olan e, fotoğrafı da doğrusu hem de sevgili bilgilerin By fish, by balık, Dwayne Booth çok iyi yapmış. Bir beyaz eve dönüştürmüş. Türkçe'de beyaz saray deniyor ama evet. beyaz ev beyaz işte. Ev. Ee, Allah'tan başka karikatür koymamıştım Mr. Fish'ten. Yoksa iyice, <gülüyor> <karışıyor>. evet, evet. <gülüyor> i̇yice karışacaktı. Evet evet. İyice karışacaktı. Ve tabi Tan ve Aykut da programcılarımız rastlarımız olarak çok zorda bırakıyor bizi. <gülüyor> ben vallahi iyi polis kötü polisteyim. <gülüyor> Benim oyum o. Peki, ee, ben, ben de diye... iyi, ben de iyi polis kötü polis. Zaten Tam itiraz hakkımız yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Gayet demokratik yok, bir seçim. Şu anda yaşanmakta ben, olanları, ki... en güncel olarak. Evet. Ben Karikatörü iyi bir polis, polis memuru olarak söyleyeyim, istediğiniz gibi itiraz edebilirsiniz. Sonra kötü mi oynayacaksın <gülüyor> itirazdan sonra. Yok, kötü polis de ne? <gülüyor> ha yok, değil Yok öyle bir şey. Zaten. Yok öyle bir şey. <gülüyor> Peki, seçim... <gülüyor> Peki çok teşekkürler. O zaman kendiliğinden senin oyun olmadan bile ikiye zaten... Hay hay ben de oynadım ben de oynadım tamam katılıyorum. Hayır oynadım 3-0 tamam o zaman çok teşekkürler İzal. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ayırlar iyi hafta. Görüşmek. görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri.